Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz dostlar değerli kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu fani alemden Rabbine doğru yürüdüğü gün Ümmeti Muhammed onun yerini dolduracak, nübüvvet dışındaki görevlerini devam ettirecek insan arayışına girdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece mihrabında namaz kıldıran bir cami imamı değildi. Caminin mihrabından dünyayı idare etmek için gelmiş bir peygamberdi. Nitekim öyle de yaptı. Mihrabından devlet idare eden bir imam oldu. Namaz kıldı, namaz kıldırdı. Evlendirdi, boşandırdı, ordular kurdu. Devletler dağıttı, devlet kurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendisi fani ama davası ebedi bir dava idi. O gidecek, davası kalacaktı. Ve davası insan için insanla yürüyen bir dava olduğundan onun yerinde onun makamında muhakkak birisinin bulunması gerekiyordu. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir sabah vaktinde tahminlerimize göre 8 ile 10 arası bir saatte vefat etti. Onun ashabı Allah onlardan razı olsun. O gün övlen namazını kılmadan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek vücudunu toprağa defnetmeden yani cenazesiyle bile ilgilenmeden hatta cenazesinin yıkanmasıyla bile ilgilenmeden önce onun yerine kimin tayin edileceğini oturup araştırdılar. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yerine gelecek nübüvvet makamı hariç, onun siyasi ve sosyal aynı zamanda dini kimliğini, nübüvvet makamı hariç dini kimliğini vekaleten temsil edecek. Resulullah'ın vekili O zamanki adıyla Resulullah'ın halifesi olacak Bir lider arayışı içerisine girildi Bu liderin her şeyden önce Resulullah'ın gölgesi olması gerekiyordu Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında başlayan Ve yükselerek devam edeceği anlaşılan tuğyana ve fitneye karşı, çalkantılara karşı kaya gibi dimdik duracak bir lider aranmıştı. Resulullah'ın Aleyhisselatü vesselam ince anlayışında, ince anlayışlı, keskin görüşlü, basiretli bir lider arandı. Öyle birisinin ancak Resulullah'a vekil olabileceği düşünüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi diğer günü geçmiş din mensuplarından bile kıskanacak. Peygamberini kıskanan, peygamberinin rakibi olarak melekleri bile görmeyen ince düşünceli ve ince kararlar, hassas kararlar verebilen bir lider arayışı içerisine girildi. Ve son olarak da, kim Resulullah'ın makamında Ümmetin siyasetini Ümmetin toplumunu Ümmetin ordularını Ümmetin devletini Ümmetin mescidinin mihrabını temsil edecekse Resulullah'a vekaleten Onun dünya malına tenezzül etmez Bir zahit olması gerekiyordu Bu beş şart kimde varsa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vekili o olacaktı kardeşler Allah her asır için o asrın her dilimi için bir fitne muhakkak takdir buyurmuştur her fitne içinde o fitnenin karşısına dikilecek bir adam takdir etmiştir ne fitnesiz bir zaman ne de Fitnelerin karşısına çıkacak Yiğitsiz bir zaman Yaratmamıştır Allah Adem aleyhisselamdan beri Bu böyledir Bir gün firavun yarattı Firavunun karşısında Bir an asiyeyi Öbür anda da Musa'yı ve Harun'u Yarattı Ne firavunsuz bıraktı Ne Musa'sız bıraktı Allah Rasulullah Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de Ebu Cehil'siz bırakmadı Ebu Leeb'i de Muhammed'siz bırakmadı Sallallahu aleyhi ve sellem Çünkü hak batıl kıyamete kadar Devam edecek Hak ayakta duracak Batıl yıkmaya çalışacak Batıl ayağa kalkacak Hak onu yıkmaya çalışacak Böyle geldi böyle sürecek Ne zamana kadar Hakkın Hak sahibi olan Allah'ın bütün mirasa el koyup her şeyi yok edip sadece zatını ayakta bıraktığı kıyamet gününe kadar bu böyle devam edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gününde bir ara müşrikler vardı. Sonra Yahudiler ondan sonra Müslümanların iç sorunlarından olan münafıklar daha sonra o zamanın büyük imparatorlukları olan Bizans ve Roma İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında düşmanları olarak yaşadı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vefatı ile beraber bambaşka bir düşmanlık ve bambaşka bir fitne ile karşılaşıldı ki Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Mekke fethinden sonra bunun ufak tefek ipuçları görülmüş Peygamberlik iddiasında bulunanlar ve dinden çıkmayı tercih edenler İrtidat hareketi baş gösterdi Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki En önemli sorun bu peygamber madem öldü bu konuştuğu şeyler Doğru olması muhtemel olmayan Bir peygamberdi Denebilecek fitneye karşı Yani irtidat dinden dönme Dini Nihayetinde bırakılabilir Bir sistem olarak Görme hastalığına Ve fitnesine karşı Allah Teala o fitnelere Peygamber aleyhisselam efendimize sadakatinde son noktada olan Onun gibi düşünebilen 23 yıl boyunca ona hiçbir tavizden söz ettirmeyen bir insanı Allah lider olarak takdir etti ve ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin henüz cenazesiyle bile ilgilenmeden liderlerini seçtiler bu lider seçme ciddiyeti Peygamber aleyhisselamdan gördükleri bir eğitimdi bir an bile Lidersiz kalmaya Müsait olmayan bir yapıda Olduklarını Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Onlara öğretmişti İlk vekil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vekili Ebu Bekir radıyallahu anh oldu Radıyallahu anh Çok fitnelerle karşılaştı En önemlisi de Mekke, Medine ve Taif'in dışında Arap Yarımadası bir cadı kazanı gibi kaynadı. insanlar dinden dönme veya dinin zekat gibi önemli bir bölümünü reddetme şanssızlığına yakalandılar diyelim. Ebu Bekir radıyallahu anh tavizsiz ciddi vakur duruşuyla iki yıllık hilafeti döneminde vekaleti iki yıl sürdü bu iki yıllık zaman zarfında bu fitneleri kökünden kazımayı Allah'ın lütfuyla becerdi İki yıl sonra 63 yaşındayken Ebu Bekir radıyallahu an hastalandı 63 yaşında olduğundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de 63 yaşında Rabbine kavuştuğunu düşündüğünden Kendisinin ecelinin yakın olduğunu hissetti ya da Allah hissettirdi Ashab-ı kiramın büyüklerini çağırıp Ömer bin Hattab'ı kendisinin yerine halife olarak bıraktığını ilan etti Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Ümmeti Muhammed'in ikinci lideri Ömer oldu Ömer de kendi zamanında on buçuk yıl süren halifeliği döneminde Ümmeti Muhammed'in büyük sorunlarıyla karşılaştı İki önemli sorun Ömer döneminde halledildi. Birincisi on yıllık küçük bir toprak parçasında e, zulümle yola çıkmış olan daha sonra da Arap Yarımadası'nın tamamını e, iktidarı altında bulunduran İslam devletinin iç sistemini oluşturdu Nüfus kütüklerine varıncaya kadar Pek çok sistemi Ömer bin Hattab anh, Devreye soktu İç sistem devlet yapısı Ömer'in günlerinde Yerine oturdu Veya temel sistem Yerine oturdu İkinci olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki Büyük hayali vardı Birincisi İstanbul'un başını çektiği küçük ve büyük Roma İmparatorluğu'nun İslam'ın eline geçmesi. ikincisi de bugün İran devleti olarak bilinen Pers İmparatorluğu'nun Müslümanların yönetimine geçmesi ve mecusiliğin yeryüzünden kalkmasıydı. Allah Ömer bin Hattab'ın e, hilafetinin 5. senesinden itibaren... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bu büyük hayallerini Gerçekleştirme yolunu Ümmeti Muhammed'e açtı Pers imparatorluğu Yıkıldı Saad-ı Nebi Vakkas'ın komutasında Ve binlerce yıldır Tapınılan ateşperestlik Tarihe gömüldü Yeni yeni şu bu bayram Diye veya düğünlerde insanlar O ateşi yakmaya Başlatılarsa da Ömer'in söndürdüğü Allah'ın izniyle Kıyamete kadar bir daha uzun süre yanmaz O söndü gitti 10 yıl sonra Ömer bin Hattab Radıyallahu anh Devletini yıktığı Pers imparatorluğundan Medine'ye sızan Bir köle casus tarafından Bir sabah namazını Kıldırırken Hançerlendi 3 gün üzerine şehit düştü Böylece ümmeti Muhammed ilk ağır darbesini almış oldu. Daha önce bunun benzeri Hamza bin e, Abdülmuttalib'in şüphesiz şehadetiydi ama bir devlet başkanı olarak Ömer bin Hattab, Ümmeti Muhammed'in ilk büyük çapta bir makam sahibi olarak verdiği şehitidir. Kardeşler Ömer bin Hattab şehit olacağını anlayınca Yerine kimin halife olacağını şu şekilde belirledi. O gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın şehadetinden önceki dönemde Aşere-i Mübeşşere'den yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Henüz hayatta oldukları halde cennete gireceklerine dair müjde verdiği insanlardan Altısı hayattaydı. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam cennete gireceğini garanti ettiği insanlar varken vatandaşların oy kullanarak devlet başkanı seçmelerini uygun görmedi Ömer. Kime Resulullah cennet garantisi verdiyse ümmetin başını da o seçsin düşündü bu Resulullah'a teslimiyetin onun sözüne bağlılığın en güzel örneklerinden bir tanesi şüphesiz. Aşer-i Mübeşşere'den olan bu 6 kişinin 3 gün içerisinde ümmetin liderini seçmelerini şart koştu. Bu 6 kişi toplandılar. Oğlu Abdullah ibn Ömer de bunlara gözlemci olarak katıldı. 7 kişilik bu konsey aralarından üçüncü günün sonunda Osman ibn Affan, radıyallahu anhı, ümmeti Muhammed’in üçüncü halifesi olarak seçtiler. Osman ibn Affan, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ardarda iki kızıyla evlenmiş ve ilk Müslümanlardan olan bir sahabi. Osman ibn Aff Affan, radıyallahu an 12 yıl ümmeti Muhammed'in lideri olarak yaşadı. İlk cümlemiz neydi? Allah her zaman için bir fitne, her fitne içinde bir adam seçmiştir. Her Ebu Cehil'e bir Hamza tayin etmiştir. Her Hamza'nın karşısına da bir vahşi dikmiştir. Allah bu. Diler, yapar, dilediğinde muhakkak hikmet olur. Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın halifeliğinin 5. 6. senesinde bulunduğunda İslam İslam devleti bugünkü Libya'dan Özbekistan ve Kıbrıs adasına kadar Çin'e kadar İran'dan Çin'e doğru yaklaşılan bölgeye kadar olan toprak parçasına hükmediyordu Türkiye sınırlarında kalan Antakya'da bir önceki halife Ömer bin Hattab zamanında İslam toprağı olarak ilan edilmişti. Bu büyük coğrafya içerisinde Osman İbni Affan radıyallahu an ümmeti Muhammed'i idare ediyor ve her üç ayda bir yeni bir şehir İslam toprağı oluyordu. Bazı yerler İslam ordularının büyük bir hamlesiyle fethediliyor Bazen de insanlar kendileri Müslüman oluyorlar Köyler, kasabalar, şehirler İslam'la şerefleniyordu Osman İbni Affan Radıyallahu anh'ın son yıllarında Değişik bir fitne ortaya çıktı Bugün Beline bomba bağlayıp Müslümanların namaz kıldığı Camilerde kendisini infilak ettirerek Allah rızası için Müslüman öldüren Sabah namazı Kılanları Allah rızası için Şehit etmeye çalışan Radikal diye adlandırılmış gruplar o zaman Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın hilafetinin 8. senesinden sonra son 4 senede ciddi bir şekilde baş gösterdiler. Ve bu baş gösteriş yani Osman'dan daha iyi Müslümanlık, Ebu Hureyre'den daha çok Resulullah'ı tanımak, Abdullah İbni Mesud'dan daha takva olmak, Ali bin Ebi Talip'ten daha fakih olma iddiasındaki bu cüretkar insanlar. Daha sonra bunların farklı isimlerle anıldığını görüyoruz. Ama aslında kalplerinde iman diye bir şey yok. İslam toplumunu silahlı güçle, fitneyle, anarşiyle, terörle karıştırıp bu karışıklıktan menfaat elde etmeye çalışan bir çete bunlar. Başlarında kimin olduğu çok önemli değil. Ama içlerinde namaz kılan aklını kullanamayanlar da var. Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın merhametli ve her şeyi hoşgörüyle halletmeye çalışan e, dayaktan, sopadan, kırbaçtan hoşlanmayan anlayışı bunların biraz daha fazla e, hareketlenmelerine İslam toplumu içerisinde daha çabuk taraftar bulmalarına neden olmuş. Nitekim Osman İbni Affan'ın Medine'de bulunduğu Medine başkent Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'si Ümmeti Muhammed'in başkenti Medine'de Bulunmasından dolayı Bunlar defalarca Medine'yi basıp Ashab-ı kiramın gözü önünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifi Başında Osman İbni Affan'ı Hırsızlıkla Saçmalıklarla itham ettiler Osman İbni Affan'ı Halkın ortasında mahkeme etmeye kalktılar, hırsızlıkla itham ettiler, Kur'an-ı Kerim'i yakmakla itham ettiler, namaz kılmamakla itham ettiler. İtham ettikleri 15 madde vardır ki şimdi bile insanlar buna gülerler ama o zaman acaba diye binlerce insan Medine'yi işgal edip Osman İbni Affan'dan sen Kur'an düşmanlığı niye yapıyorsun diye sordular. Sen ümmeti Muhammed'in malını niye evinde saklıyorsun, niye hırsızlık yapıyorsun dediler. Bunun ilk önceleri ashab-ı kiram o zaman yaşayan sahabiler çoluk çocuk serseriliği olarak gördüler. Sonra bunun Osman'ın da şehadetine ve bir daha düzelmeyecek olan 1400 küsür senedir bir daha kapanmamış olan büyük bir yaranın açılmasına sebep olacağını anlayamadılar. Bela gelecekti Allah gözleri kör etti Kulakları sahar etti Bela geldi Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde Kabr-i şerifinin yanında Ümmeti Muhammed'i buldu Kur'an'ı buldu Müslümanları buldu Ashab-ı kiram Osman ibn Affa'nın Bu merhametli tutumundan rahatsızdılar Yani bırak bunların terbiyesini verelim gitsinler dediler. Fakat Osman İbni Affan kan dökülmesinden ciddi bir şekilde rahatsız oldu. Düzelir düzelir bırakın çocukları şeklinde her şeyin düzeleceği bir e, esnek ve gevşek bir zemin sağladı. Bunlar da devletin bunlarla baş edemeyeceğini düşünerek e, Osman İbni Affan'ın üzerine gitgide daha da ağırlaşan bir saldırıyla çullandılar. Kardeşler. Tarih hiçbir şekilde ibadet metni değildir. Mesela biz bunları okuyarak ibadet yapmış olmayız. Kur'an ayetleri değil bunlar çünkü. Ders alınmak için, ibret alınmak için, bugüne yorumlanmak için okunursa tarih değerli bir şeydir. Yoksa vakit israfıdır. ki Osman'ın hayatı olsun, velevki Ömer'in hayatı olsun. Bugün için bundan bir ders Çıkarılmıyorsa Yazık geçirilen vakte yazık Dolayısıyla biz Şu tarihi Bugün oluyormuş gibi Yarın olacakmış gibi dinlersek Lehimize bir sonuç Çıkarmış oluruz Kardeşler Osman bin Affan'ın Hilafetinin 12. senesinde Osman ibni Affan Radıyallahu anh'ın 82 yaşında Olduğu bir zamanda Bir Zilhicce ayında Mısır, Basra ve Küfeden gelmiş olan ve sayıları 700 kişi kadar olan bir eşkıya grubu Medine'yi tam anlamıyla bastılar. Medine basıldı. Bunlar Medine'yi ne cesaret bastılar? Bir. Medine İki şeyden dolayı bomboştu birincisi eli silah tutan herkes bir fetih hareketine koşmuştu ordular hep sınır boylarındaydı iki ashabı kiramdan bu işe bir anlam verebilecek olan basireti geniş olanlar tamamı Medine'deki karışıklığı gördükleri halde hacca gitmişlerdi. Ümmeti Muhammed'in bugün üzerinde 50'den fazla devlet bulunan topraklarını yöneten halifesi özel korumaları bile olmadan tek başına Medine'de yaşıyordu. Allah bir fitne takdir buyurmuş ya. Bir bela verecek ya. Çare yok sebebini de yaratıyor. Koca halife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üçüncü vekili Medine'de tek başına Eşkıyalar bastığında Hanımından başka savunacak kimsesi olmamış Ali bin Ebi Talip Radıyallahu anh'ın çocukları Hasan ve Hüseyin Koruma olarak gitmek zorunda kalmışlar Medine'yi 700 kişi kadar Çapulcu sürüsü bastılar Osman bin Affen Radıyallahu anh'ın evini kuşattılar Onun namaza çıkmasını engellediler. Ümmeti Muhammed'de halifenin camiye namaza çıkmaması demek işinin bittiği anlamına geliyor. Bunlar da Osman'ı öldürmediler ama üç gün camiye çıkmasını engellediler. Nasıl olsa Ümmeti Muhammed üç gün namaza gelmeyen halifeyi bırakar yeni halife ister diye düşündüler. Ama bu Medine'de onların bu isteğine cevap verecek yani yeni harife seçecek kadar sahabi yok o gün yaşayan sahabilerin büyük bölümü hacca gitmişler dolayısıyla Medine adeta boş Mescid-i Nebi'de namaz kılanların sayısı sahabi olmayan sonradan Müslüman olmuş tabiilerden oluşuyor sonraki nesil Medine'de yaşıyorlar onlar da meseleyi asab ı kiram ciddiyetiyle Takdir etmekten yoksunlar zaten Sonuç olarak Kardeşler Osman İbni Affan'ın Mescide Çıkmamakla aç bırakılmakla Halifeliğini bırakmayacağı Anlaşılınca Daha doğrusu Osman İbni Affan'la Kimsenin böyle bir pazarlık yapma Ya da böyle bir teklif sunma Teklife cevap alma imkanı olmayınca Bunlar Osman İbni Affan Radıyallahu anhı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Üçüncü halifesini İki kere damadı olma şerefine ermiş olan bu insanı hunharca şehit ettiler. Onu korumaya çalışan hanımının kolunu kestiler. Ciddi bir cinayet işlendi. Ümmeti Muhammed 13 yıl içerisinde siyasi liderlerinden ikincisini de kaybetmiş oldu. Medine ikinci cinayete şahit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sadece... 24 sene sonra Medine O gün karanlıklara gömüldü Şüphesiz Ama çok garibi Bu 700 kişi Osman İbni Affan'ı öldürüp Gitmediler Çünkü bunlar Dersimiz burada kardeşler çünkü bunlar Ümmeti Muhammed'in liderini öldürüp Müslümanlardan intikam almak için gelmemişlerdi Bir siyasi lideri Aşağı alıp takva bir lider Geçirmek için Medine'ye gelmişlerdi Kendileri namaz filan kılmıyorlar Ama namazlı bir lider istiyorlar. Osman'a itham Ettikleri şey Osman'ın şeceresinde olmayan suçlar Sen içkici valiler Tayin ettin yeğenlerini doyurdun Yolsuzluk yaptın Şimdiki bir takım siyasi Liderlere yapılan Bühtanlar veya ithamlar Osman bin Affan'a yapıldı Bunlar akıllarınca Kötü bir adamı giderip, iyi bir adam getirmek için geldiklerinden Osman'ı öldürüp kaçmadılar. Osman'ı öldürdüler. Ondan sonra Medine'de asıl göreve başladılar. Üç kişiden bir kişinin ümmetin lideri olmasını istedi. Ali bin Ebi Talip, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam. Bu üçü de aşire-i bunlardan biri lider olsun dediler. Tek tek gittiler. Ellerinde silahları kanlı kılıcı gösteriyorlar Bak bu Osman'ın kanı diyorlar Önce Talha'ya gittiler Talha Osman'ın öldürüldüğü bir yere Ben gelmem dedi Zübeyir İbni Avvam ben de yokum dedi Ali bin Ebi Talip beni ümmet seçer Dedi siz beni seçemezsiniz Dedi bunlar bu sefer Ortada kaldılar Yaklaşık 5 gün Medine lidersiz kaldı Bu Lidersizlik ortamı Ümmeti Muhammed'in alışık olmadığı bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin henüz cenazesi defnedilmeden Ebu Bekir seçilmişti. Osman İbni Affan şehit edildi. Medine beş gün boş kaldı. Çünkü asabı ı kiramın ağır takımı, büyük takımı Mekke'de yok, Medine'de yoklar. Hacca gitmişler veya cihada çıkmışlar. Aynı şekilde bunlar birisini istiyorlar. Seçtirmek için yani kendi istedikleri bir adamın seçilmesini istiyorlar. asıl sorun Tabi bunlar Seçimde rol alarak istedikleri adamı seçtirerek Bu cinayetin faturasından Kurtulmaya çalışıyorlar Yani seçim rüşveti verecekler Seçtirdikleri lidere Nihayetinde kardeşler Ashab-ı kiramdan Medine'de olanlar Ali bin Ebi Talip Radıyallahu anh'ı sıkıştırdılar Dediler ki bu adamlar Hazır seni istiyorlar gel sana Beyat edelim Seni halife olarak seçelim yoksa bu adamlar Çapulcu birisinin kendileri gibi birini getirip Başımıza koyacaklar Ümmeti Muhammed büyük bir husrana uğrayacak Ali bin Ebi Talip Radıyallahu anh çok bu ashab-ı kiramın Uzayan baskısına tahammül edemedi Mescid-i Nebi'ye gitti Mescid-i Nebi de Ümmeti Muhammed'in Halifeliğine aday olduğunu ilan etti Orada ashab-ı kiram onu halife olarak dördüncü halife olarak seçtiler. Kardeşler, ümmeti Muhammed'in dördüncü halifesi seçildiğinde Hicret'in 35. senesi bitmişti. Yani 36. senede ümmeti Muhammed'e dördüncü halife seçildi. Bu dördüncü halife dört yıl sekiz ay. Şimdiki deyimleri kullanalım iktidarda kaldı O da ümmeti Muhammed'in Dördüncü halifesi Ama üçüncü şehit Halifesi oldu O da bir sabah namazı için evinden çıktığında Namaz kılacağı mescidin kapısında Başına kılıçla Vurularak şehit edildi O da şehadet yolunu tutup gitti Ali bin Ebi Talip Kardeşler Sadece şehit olarak gitmedi Ömer bin Hattab şehit oldu. Şehadeti Rabbine yaklaşmasına vesile oldu. Kurtuldu gitti inşallah. Ama Ali bin Ebi Talib'in şehadeti ve onun şehadetinin zemini olan Osman İbni Affan'ın şehadeti öyle bir yara açtı ki asırlar o yarayı hala derinleştirerek devam ediyor. O yara kapanmadı Kıyamete kadar kapanacağı da benzemiyor. Bugün biz Müslümanlar olarak, Bütün başımızda musallat olmuş, Zulüm çarklarına rağmen, Hala tek bir söz sahibi bir kitle değilsek, Bunun ana nedenlerinden biri, Şu Ali bin Ebi Talip, Radıyallahu şehadetiyle sonuçlanan, O 4 yıl 8 aylık süreçtir. Bu süreçten kendimize, Kendimize, çok önemli dersler çıkaracağız. Bu derslerin anlaşılması için kardeşler kısaca Ali bin Ebi Talib'in biyografisini, şahsiyetini tanımamız lazım. Birincisi Ali bin Ebi Talib çok iyi bir ailede yetişmiş, işte filan üniversiteyi bitirmiş, filan medreseyi bitirmiş birisi değildir. Bebeklik günlerinden itibaren Hatice annemizin evinde evlat gibi büyümüş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Talib'e vefa borcu olarak kendisinin onun evinde büyümesine karşılık vefa borcu olarak evinde büyüttüğü bir çocuktur. Ebu Bekir radıyallahu an’tan önce Müslüman olmuştur aslında. Müslüman olduğunda 9 yaşındaydı. Çok küçük yaşta olduğu için belki iradesiyle Müslüman olmamış amcasının oğlu Resulullah'a özenmiştir onun için Müslüman olmuştur diye Ebu Bekir radıyallahu anh üçüncü Müslüman olduğu halde ilk erkek Müslüman olarak anılır adamlar arasında ilk Müslüman olduğu için aslında Hatice radıyallahu anhadan sonra ilk Müslüman Ali'dir radıyallahu anh, ilk Müslümandır ashab-ı kiramdan olma şerefine ulaşmış ilk çocuktur en kahraman yiğitlerinden biridir Ashab-ı kiramın Ve şehittir Hiçbir şeyi yok kabul edin Bedir ehlindendir Ashab-ı kiramın Bedir'e katılan 313 kişisinden bir tanesidir Allah'ın seçtiği kullardan biridir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tek hayatta kalan Onun hayatındayken hayatta kalan Tek kızı Fatıma'nın eşidir Beyatür Ridvan, Allahu allah Teala'nın kendilerinden razı olduğunu Kur'an'da beyan ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Beyat yapan 700 kişinin arasındadır Faziletleri saymakla bitecek bir insan değil Ahmet bin Hanbel Ümmeti Muhammed'in en büyük muhaddisi olan Ahmet bin Hanbel Diyor ki Ali bin Ebi Talip kadar Kendisini öven hadis rivayet edilen bir sahabi yoktur Diyor Ayşe annemiz bile, Hatice validemiz bile, Ebu Bekir bile onun kadar övülmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından en çok övgü görmüş sahabi Ali bin Ebi Talip'tir. Biraz sonra o övülen, övgüye sebep olan hadisi şerifleri göreceğiz. Ali'ye ait hiçbir şey olmasa, hiçbir şeyi yok kabul edelim. 20 yaşlarında bir delikanlıyken iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mızraklara hedef olacağı belli olan yatağına yatıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini kolay yapmasına sebep olan delikanlı olması Ali için yeterlidir başka hiçbir şeye gerek yok çünkü Ali o hicret gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağına yattığında en az 7 tane mızrağın ciğerine batacağını bilerek yattı çünkü 7 kapıyla birleştiler her biri birer mızrak vurarak suçu kabilelere bölme planı yaptılar Ali'yi o yatağa koyduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7 mızrağın 5 metre boyundaki okun onun ciğerine gireceğini ve hiçbir şekilde yaşamayacağını bilerek Bismillah deyip o yatağa yattı daha Ali için ayete hadise gerek yok çünkü Ali'nin o yatağa yattığı belli yiğitliği belli Allah için yapacağı belli Haşere-i mübeşşere dediğimiz şu on cennetle müjdelenmiş insan arasında Resulullah'a soy olarak en yakın olan da Ali bin Ebi Talip'tir. Radıyallahu anh. Raşit halifelerden birisidir ki bu da yeterli. Raşit halife demek, ne demek Raşit halife? Ben ve Raşit halifelerime uyun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Raşit halife demek, peygamberin peşinden gidilir gibi peşinden gidilebilir insan demek. Ebubekir Bekir böyle biri. Ömer böyle biri. Osman böyle biri. Ali ibn Ebi Talib böyle biri. Allah hepsinden razı olsun. Raşit halifelerden biridir. Kardeşler, dolu dolu hayat yaşamış birisi. Ali'nin kahramanlıklarını zikretsek, burada sabahlamamız lazım bizim. Hayber değil, Bedir onun kahramanlığı, Uhud kahramanlığı, ama sadece savaş kahramanlıkları olan birisi değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızıyla evlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, kızıyla evliliğinden iki çocuğu oldu biliyorsunuz. Ondan sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı 6 ay sonra, Efendimiz'den 6 ay sonra vefat ettikten 6 ay sonra, 7 hanımla daha evlendi. Toplam 8 evlilik yapmış birisi. Bu onun sosyal hayatının ne kadar yoğun ve dolu olduğunu gösteriyor. 32 çocuğu var kardeşler. 32 çocuk büyütmüş. Ve çocuklarının her birini kendi terbiyesi standartlarında yetiştirmiş. Filan hocaya filan medreseye göndererek değil Oturtup dizinin önünde oturtup terbiye vermiş Din öğretmiş, şeriat öğretmiş, Kur'an öğretmiş Ve bu Ebu Bekir'in zamanında, Ömer'in zamanında, Osman'ın zamanında Devletin birinci danışmanıydı Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun fıkıh bilgisine olan itimadını bildiği için halifeler Ali'nin görüşü alınmadan hiçbir fıkıh bilgisine evet demediler. Dolayısıyla evinde oturmuş bir hoca efendi değil bu. Sürekli devlete görüş yetiştirmeye çalışan bir baş danışman. Bir kenarda duran birisi değil. Kardeşler Ali bin Ebi Talip Radıyallahu anh Bu ümmetin ilk dört büyük insanından birisidir. Bu ümmetin en büyük insanı hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde Ebu Bekir'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra şüphesiz. Sonra Ömer'dir. Sonra Osmanlı Ali'dir. Bazı alimler önce Ali'yi üçüncü görürler. Osman'ı dördüncü görürler. Hadis-i şeriflerdeki tanıtımdan dolayı. Ama genel görüş, ümmeti Muhammed'in yoğun görüşü, ehl-i sünnetin yoğun görüşü Osman'ın üç numara Ali'nin de dört numara olduğudur. Muhammed e, isimli oğlu bir gün demiş ki baba bu ümmetin en büyüğü kimdir demiş. Ebu Bekir yavrum demiş. Sonra kimdir? Sonra Ömer'dir demiş. Çocuk da açık göz. Sonra diye sormamış bir daha. Sonra sorsa babasının dördüncü olmasından hoşlanmıyor. Sen kimsin peki baba demiş. Sen kaçıncısın Oğlum beni ne sayıyorsun ben zavallı bir kuluyum Allah'ım demiş Mütevazi Alçak gönüllü e, Osman'dan sonra da biz geliyoruz yavrum neler gördük Biz Bedir'e katıldık filan yok Beni ne sayıyorsun ben Allah'ın Zavallı bir kuluyum demiş Büyüklük bu zaten kardeşler Ama her halükarda Ümmeti Muhammed'in dört büyük insanından birisini bugün burada konuşuyoruz kardeşler hadisi şerife iman ettiğimize göre hadisi şerifler bize beğeneceğimiz değil iman edeceğimiz şeyleri öğrettiğine göre biz sahih hadisi şeriflerden bir gerçek öğreniyoruz Ali'yi sevmek müminlik alametidir Ali'yi sevmemek munafıklık alametidir Ali'yi beğenmek filan yok bizde Beğensende de beğenmesen de ayağına da bassa parmağını gözüne de soksa Ali'yi sevmek zorundasın neden çünkü Ali hicret gecesi mızrakların altına yatarak Resulullah'ın beğenisini kazanmıştır bu da başka bir insana nasip olmamıştır çünkü peygamber iki defa hicret etmedi bir daha hicret etse, başka biri de o zamanki yatağına yatsaydı, bir Ali'si daha olurdu bu ümmetin. Ali bin Ebi Talib'i biz, Hayber'deki kahramanlıklarından dolayı sevmiyoruz. Resulullah'a akrabalığından dolayı da sevmiyoruz. Nice akrabaları var ki onun, Kur'an tebbet yeda, eli kurusun diye lanet ediyor. Biz her o sure okudukça amin demiş oluyoruz. Peygamber akrabalığı kurtarmıyor ki. Ali bin Ebi Talip amcasının oğlu. Ebu Leheb amcası. Ebu Leheb ondan bir gömlek yukarıdan geliyor. Ama lanetli. Ali bin Ebi Talip yakınlıktan dolayı değil. O imanını ispat eden fedakarlıklarından dolayı Resulullah'ın övgüsüne nail oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü aynı peygamber Ali'nin çocuğunu kucağına aldığında Öbür kolunda da Bir köle çocuğu taşıyarak Bu ikisini seviyorum ya Rabbi Diyordu Eğer mesele akrabalıktan Ve yakınlıktan Komşuluktan kaynaklansaydı Ali'nin çocuğunun Durduğu kucağa bir kölenin Siyahi bir kölenin çocuğu oturamazdı <gülüyor> Kölenin Çocuğuyla Peygamber torunun aynı yapan şey Basit bir akrabalık değil. Evet akrabalık da mübarek. Hem de ulaşılmaz bir mübareklik şüphesiz. Ama o akrabalığın işe yaramadığı pozisyonları da görüyoruz biz. Bunun için biz Ali bin Ebi Talib'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amca çocuğu olduğundan, damadı olduğundan dolayı değil, o hicret gecesi gösterdiği yiğitliğinden dolayı, o inen her Kur'an ayetini Resulullah'tan sonra ezberleyip kafasına koyan ve ümmetin en fıkıh bilgisi yüksek alimi olan kafa yapısından dolayı seviyoruz. Resulullah bunun için seviyor. Bunun için Efendimiz Aleyhisselam onun sevilmesini istiyor. Yoksa benim akrabalarımı sevin diye bir övgüsü yok. Akrabalık bağının... Çoğu yerde işe yaramadığını da görüyoruz. Kızını da seviyoruz aleyhissalatü vesselam efendimizin. Neden? Çünkü kızı ondan bir parça olmayı hak edip devam ettirdiği için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her halükarda kardeşler Ali bin Ebi Talip radıyallahu anı konuştuğumuz yerde onu Ali yapan şeyleri hatırlayarak dinliyor olmamız lazım. Basit bir akrabalıktan söz etmiyoruz. Damatlık filan çok işe yarayan bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başka damatları da oldu. Üç kızı daha vardı. Onları da evlendirdi. Üç damadı daha oldu. Onlar için damatlıktan kaynaklanan bir övgü kullanmadı aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Kardeşler tekrar biz Ali'nin hilafetine dönüp kendimize 1400 sene öncesinden bazı dersler nasıl çıkaracağımıza bakalım. Osman bin Affan radıyallahu anı şehadetinden sonra ashab-ı kiramın beyatıyla Ali bin Ebi Talib ümmetin dördüncü halifesi oldu dedik. Bu beyat kelimesinin üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Kardeşler biz bir lider seçimi için oy verme deyimini kullanıyoruz. Filancaya oy verdik deniyoruz. Oy kapalı zarfta verilir. İslam sisteminde oy yok beyat vardır. Çünkü oy vermek destekleyip sonra da kenara çekilmek gibi bir anlam ifade ediyor. Beyat o değildir. Bir mümin... Ümmeti Muhammed'in başındaki lidere beyat eder. Ashab-ı beyat ettiler. Beyat etmek demek ben sana aitim demektir. Dolayısıyla beyat etmedin mi karşı duruyorsun demektir. Biraz sonra bu cümleyi tekrar açmamız gerekecek. Onun için bu yapıyoruz. Dolayısıyla halife oldu mu birisi beyat etmek veya savaşmak zorundasın. Halbuki oy vermek öyle değildir. Verdim vermedim, beyaz verdim, siyah verdim, oy çeşitleri var. Beyat, ümmeti Muhammed'in peygamber adına ayakta duran, İslam'ı ayakta tutan simgesiyle beraber olup olmamanın adıdır. Ali radıyallahu an, Medine-i Münevvere'de beyat gördüğünde, yani ashab-ı kiramın Medine'de yaşayanları, ona beyat ettiklerinde asabı ı kiramın yaşayanlarının önemli bir bölümü Medine'de değillerdi dedik dolayısıyla Ali bin Ebi Talip Medine'deki 100-200 kişi veya 1000 kişi neyse onlardan beyat aldı halbuki o günlerde yaşayan sahabi sayısı 10.000'den fazlaydı yani 120.000'e yakın sahabinin 10.000'den fazlası Ali bin Ebi Talip halife olduğu gün yaşıyordu Ali bin Ebi Talip, halife olur olmaz zilhacca ayında 12. ayda halife olur olmaz bütün şehirlere İslam devletinin şehirlerine Basra, Küfe, Mekke, Taif, Yemen bu şehirlere elçiler gönderip oradaki asabın büyüklerinin, valilerin ve toplumun ileri gelenlerinin ayan tabakasının beyatını istedi. Bu beyat onun ümmeti Muhammed'in bütününü kuşattığını gösteren en önemli simgeydi çünkü birisine beyat ettiğin zaman ben sana beyat ediyorum dediğin zaman 3 gün sonra hadi gel savaşa gidelim deyince benim şartlarım uygun değil diyemezsin çünkü beyat etmek ben senin emrindeyim demektir ve Müslüman da sözünün kölesidir ebedi bu sözden bir daha dönemez bu sebeple ümmeti Muhammed'de Siyasi liderin ilk işi Beyat toplamayı bütünleştirmektir Bütün bir beyat işi bitmeden göreve başlamaz Şimdi Ali bin Ebi Talib Radıyallahu an Çok büyük bir kaosun ortasında Beyat edildi Halife oldu Fakat Ümmeti Muhammed'in Osman İbni Affan'a Karşı işlenen cinayeti Basit görmeyeceği belliydi Burada iki sorun ortaya çıktı Birincisi Ali bin Nebi Talip Beyat edildiğinde O 700 kişi Medine'de Biz seçtik ha kıymetimiz Biline diye patrona halillik Yaptılar Onlar isyancı Oldukları halde Ali'yi Biz seçtik havasını inandırdılar Bu Ali'yi Biz seçtik ne getirdi Beraberinde Ali Osman'ı öldürttü Ve yerine halife oldu Gibi gösterdi onlar Osman'ın Kanına bulaşmayacağını e, Basit Karıncalar bile bilir ama Toplum karıştıktan Sonra peygamberin Bir damadını Öbür damadının Öldüreceğine bile inanır toplum Nitekim öyle oldu Biraz sonra Zikredeceğimiz olaylar bu çekirdekten büyüdü hep halbuki Osman'ın 12 yıllık halifelik döneminde birinci dereceden danışmanı idi. ne rakibiydi ne de ona bir gün karşı çıkmıştı ama her halükarda ümmeti Muhammed'e Allah bir fitne yazdı bu fitne adım adım büyüyerek devam etti Şam valisi olan Ömer bin Kattab zamanında Şam valiliğine getirilen e, ve Kudüs'ün fethedilme planlarını yapan Kıbrıs'ı fetheden Muaviye bin Ebi Sufyan radıyallahu anh Osman bin Afva'nın amca çocuklarından olur. Osman döneminde de Şam valisiydi. Kendisine bu beyat elçisi geldiğinde e, şu cevabı vermiş. Demiş ki ben Halifenin Öldürülüşüyle ilgili Operasyon bitmeden Ali'ye Beyat etmem demiş Ali'ye beyat etmem için Ali'nin için ordusuna katılan Ve Ali'nin etrafında danışman Olarak dolaşan şu Çapulcuları temizlemesi lazım Bir müslüman olarak ben Halife öldürmüş kimselerin Danışman bulunduğu bir Adama beyat etmem Bu anlamsız olur diye çıkışta bulundu şimdi Muaviye Şam halifesi Şam e, o zamanki coğrafyada İslam coğrafyasında birinci büyük eyalet Roma'dan devralınmış gelirlerin en çok yoğun olduğu ve nüfusun en yoğun olduğu bir yer bu ciddi bir sıkıntı oldu cinayet haberi e, Mekke'ye ulaştığında ki kardeşler bir hakikati unutmamamız gerekiyor. O zamanlar gitti, geldi, haber aldı cümleleri hep at üstünde oluyor. Deve üstünde oluyor. Mekke ile Medine ortalama bir haftada gidiliyor. Dolayısıyla bir cinayet haberi, bir cevap bir haftada gidiyor, bir haftada geliyor. 450-500 kilometrelik Mekke yolu böyle. 1500 kilometrelik Şam'a da 20 günde gidiyor, 20 günde geliyor haber. Yani böyle faks çekip, Telefonla mesajlaşmıyorlar o günler yani O zamanki pozisyonu Takdir etmemiz gerekiyor Biraz sonraki olaylarda çok daha fazla Karşımıza çıkacak bu Kardeşler neticede Mekke'ye Osman İbni Affa'nın Cinayeti Ulaştığında Mekke'deki sahabiler Çok büyük bir pişmanlık içine girdiler Çok üzüldüler Üzülmelerinin nedeni Yani biz Medine'yi uygun olmayan bir zamanda boş bıraktık. Sanki hac yapmamış mıydık? Ne işimiz vardı? Hacca geldik. Nafile hac yapmanın zamanı mıydı diye esef ettiler. Tarih tekrar vurguluyorum. Tarih ders almak içinse işe yarar. Ben buradan çok uç bir noktaya giderek bir örnek vereceğim. Bekar internet masasındaki çocuklarını bırakıp Umreye gidenler de burada kendisine ders çıkarmalıdırlar. Allah haccı ömründe bir defa farz etmiş. Peygamber aleyhisselam efendimiz 20 defa umre yapmamış Kabe'nin dibinde durduğu halde. Bütünü bütünü dört umresi var. Kabe çocuğu olduğu halde Kabe'nin dibinde doğduğu halde. Yani umre aşkı. 80 yaşından sonra uygun bir şey olabilir. Haç aşkı. Hiçbir işin yoksa o zaman uygun bir şey olabilir Farz yerini bulsun Asıl farz olan senin ailen ve ümmetin ne durumda bir hizmet yap O hizmeti değerlendir Umre'den daha iyi iş yapmış olabilirsin Bunu küçük bir not olarak bu konuşmamızın dışında bir dosyada bir yerde tutalım Ashab-ı kiram başta Ayşe annemiz olmak üzere Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir ibn-i Avvam i bu ikisi Buradaki eksikliklerinden çok pişman oldular Biz Medine'yi müdevvere de bulunsaydık Bu çapulcular buna cüret edemezlerdi diye Çok üzüldüler Talha ve Zübeyir Aşere-i Mübeşşere'den oldukları için Kendilerini çok ciddi bir şekilde ezik hissettiler Mekke'ye gittiler Ali'ye beyat ettiler Ama Mekke'ye gittiler Mekke'de Böyle geniş bir ortamda bir durum değerlendirmesi yapalım dediler. Çünkü ortada büyük bir cinayet var. Ve bu cinayetten daha ağır denebilecek bir pozisyon var. Yeni halifeyi bu çapulcu takımı yönlendiriyor. İleride göreceğiz bu yaptıkları yönlendirme pahalı faturalara da neden oldu. Ali bin Ebi Talip güya halife emrediyor emredildiği yapılmıyor. Emretmiyor onun adına emirler sevk ediyorlar Böyle bir berbat durum var Yani Osman öldürüldü iş bitmedi Osman öldürüldü iş başladı Osman öldürülünce Fitne başladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Hicretinin 35. senesinden Konuşuyoruz kardeşler 35 yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Vefatından 25 sene sonraki Olaylar bunlar Mekke'de Talha ve Zübeyr radıyallahu anhuma ikisi ashire beşlereden mübeşşereden Ayşe annemizle buluştular. Ayşe annemizde diğer yaşayan validelerimiz gibi, efendimizin diğer hanımları gibi o sene o da hacca gelmiş. Ayşe annemizle buluşmuşlar. Ayşe annemizle buluşmasında şu karar çıkmış. Eğer biz Osman'ın öldürülüşünü bu şekilde unutturursak o zaman her sene gelir şehirlerden insanlar toplanır Bu şu hatayı yaptı deyip Medine'yi basarlar Biz Osman'ın katillerinin cezalandırılması için bir platform oluşturalım düşünmüşler Şimdiki platform diyoruz ya bir platform oluşturalım Osman'ın katillerini cezalandırması için Ali'ye sivil destek verelim düşünmüşler Şimdi ne yapıyoruz biz işte hükümet senden yana ise miting yapıyorsun, gazetelere ilan verip e, halk böyle istiyor dedirttiriyorsun hükümete. Aynı şeyi yapmayı planlamışlar. Ümmetin üç büyük lideri, müminlerin annesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ayşe, Aşere-i Mübeşşere'den olan Talha ve Zübeyir radıyallahu anhum cemiyan böyle bir karar vermişler. Sonra düşünmüşler ne yapalım bu çapulcular Basra kökenliler, Basra'ya gitmişler yürüyerek Basra'ya gitmişler. Basra'da 5 bin kişi kadar bir e, kalabalık bunlara katılmış. Yani bu Nasıl katılıyorlar? E, biz de sizinle beraber Osman'ın kanının yerde kalmaması için kampanya başlatalım. Burada kardeşler çok ince bir çizgi var. Şimdi biraz sonra Muaviye'yi konuşacağız. Şimdi Ayşe'yi konuşuyoruz. Talha'yı konuşuyoruz. Ezzübeyr radıyallahu anh'ı konuşuyoruz. Bunların Dördü bir isim çekiyorlar. Ee, bu dört isim konuşulduğu yerde Ali'nin halifeliğine, başkan olmasına tek bir kelimeyle bir itiraz yok. Hiç kimse Ali başımızda bulunmaz bulunsun bulunmasın diye bir cümle kullanmıyor. Ali'ye sivil destek veriyorlar. Bu katiller. Peygamber damadı öldürmüş bu katiller toplumun içinde bulunmasın. Bu İslam'la uyuşmuyor diye destek veriyorlar. Şimdi bu olaylardan grupçuluk payı çıkarmaya çalışan ve ümmeti Muhammed'in içindeki tefrikanın devam etmesi için kendisine bir menfaat gömen şahıslar veya gruplar bu dört ismin Ali'nin liderliğine karşı çıktığını söylüyorlar. Halbuki o günkü konuşmalar çok sahih rivayetlerle bizim elimizde var. Ali'ye sen niye halife oldun diyen yok ki. Mesela Ali'nin halifeliğine ilk beyat eden Talha radıyallahu anh'tır. Halbuki Talha ondan önce halife adayı olarak gösterildi. Kabul etmedi. Zübeyir'de de aynı şey var. Ali'nin yürüttüğü Cinayet soruşturması üzerindeki tenkitler başka şey Ali'nin radıyallahu anh Halife olmasına karşı çıkmak başka bir şey Ali'nin halifeliğine hiç kimse ashab-ı kiramdan karşı çıkmadı Zaten Ömer bin Hattab'ın tayin ettiği 6 kişilik aday listesinde de Ali vardı Osmanlı ikisi kalmışlardı. Osman bir oy farkı ile seçildiği için halife olmuştu. Doğal olarak Ali zaten ondan sonra halifeydi. Buna kimsenin bir itirazı yoktu. Bu ince noktayı tespit edelim kardeşler. Başlarında Ayşe Valide'miz, Talha ve Zübeyir üç büyük ümmeti Muhammed'in üç büyük insanı, beş bin kişi Basra'da toplandılar. Bunlar Ali'ye destek verecekler. Ve 700 katili e, ipe götürecekler. Ki Osmanlı'nın intikamı alınsın. Ümmeti Muhammed bu yarayı kapatsın diye. Ali radıyallahu an bundan rahatsız oldu. Ne aradıklarını niye geldiklerini merak etti. Elçi gönderdi. Ali radıyallahu an küfede bu arada. E, bunlar da başta Talha radıyallahu an olmak üzere. Gerekçelerini anlattılar. Yani ümmeti Muhammed'in halifesi öldürülmüş. Böyle basit bir soruşturmayla geçirilecek bir cinayet değil dedi. Çok güzel anlaşıldı. Zaten başta Ayşe annemiz olmak üzere savaşacak bir ordu yok ortada. Ali'nin elinde ordusu var ama. Yani Ali devlet başkanı zaten. Bu görüşmelerde niye geldiniz ne istiyorsunuz görüşmelerinde Ali radıyallahu anh ikna oldu. Çok memnun oldu bu işi halledelim dedi. Şöyle bir görüş ortaya çıktı. Ali radıyallahu anh dedi ki: "Şimdi ben 700 kişiyi çıkarın, cezalandıracağım desem. Bir 700 kişi daha onlara katılacak. Bu işe baş edemeyeceğim. İyi mi? Siz beni bırakın. Zamana yayayım bu işi. Ben zamanla bunların hepsini tek tek toplarım ve hepsini ipe götürürüm." diye bir teklifte bulundu. E, Talha ve Zübeyr radıyallahu anhuma da yani bu böyle olursa eğer onlar gitgide güçlenir seni bile zamanla asarlar bunu hemen yapalım dediler bunun bir programa oturtulması üzerinde anlaştılar ama ortada bir sakınca yok bu 700 kişi bu münafık kadro bu anlaşmanın sonucunun onların bir gün önce veya bir gün sonra kafasının gitmesine sebep olacağını anladılar ertesi gün Ali ile Talha'nın oturup Oturup muhabbet edecekleri Ertesi gününün gecesinde Ali'nin ordusundan 500 kişi ayrılıp Basra'ya gidip Talha, Zübeyir ve Ayşe validemizi Ok yağmuruna tuttular Siz Ali'ye nasıl karşı gelirsiniz Diye Ali'nin sloganlarını Kullanarak Oradaki 5000 Müslüman da Demek bize Ali oyun oynadı diye düşündü. Sabaha doğru geri geldiklerinde Ayşe'nin mücahitleri diye oraya da saldırdılar. Karanlık bastınca Ayşe'nin mücahitleri diye saldırdılar. Buradakiler de Subhanallah bizimle konuşuyorlar bu arada da alttan kuyumuzu kazıyorlar diye bir iki tarafta böyle düşündü. Ali radıyallahu anh da peygamber damadı bile olsa insan değil misin sen? Bunu iki gün daha bekleyeyim diye düşünmedi. Ordusuna talimat verdi. Talha şehit oldu. Zübeyir şehit oldu. Hatta Zübeyir'i şehit eden adam kılıcına takmış Zübeyir'in kafasını Ali demiş intikamın böyle oldu senin demiş. Ali tanıyınca sana cehennemden başka müjdeleyecek bir şeyim yok demiş. O adam cennet dikti onu sen nasıl öldürdün demiş. Çok pişman olmuş Hazreti Ali. O gün Ali galip geldi. Ama İslam mağlup oldu. İslam kaybetti Ali kazandı Ayşe validemiz Radıyallahu anh'a bir devenin üstünde bulunuyordu Bu adamlar Özellikle Ayşe annemizi Öldürmek istediler O gün 3000'den binden fazla insan Ayşe annemiz ölmesin diye Candan siper yaptılar O da cesetlerin ortasında sağ kaldı Sonra Ayşe annemiz gel Yani sağ kurtuldu Ali radıyallahu anh onu özür diledi, Medine'ye geri gönderdi ama bu oldu bitti tarihte Cemel olayı diye anılır, Cemel deve demek Ayşe annemizin deve üzerinde bulunduğu bir savaş olduğu için sembolik olarak deve savaşı gibi bir isimle anılıyor bu savaş fakat ne oldu kardeşler Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh Şam'da bulunan Muaviye bin Ebi Süfyan Şam valisi ama arkadaşlar şimdiki vali ile o zamanki valiyi karıştırmamak gerekiyor. Şimdiki vali imza atan bakanların kararlarını kaymakamlara ulaştıran bir aracı bürokrattır. O zamanki vali devlet başkanı halifeden sonraki en yetkili ve imza sahibi birisi. bulunduğu eyalette halifeye danışmadan iş yapabiliyor. Genel kuralların dışında küçük kurallar koyabiliyor. Yani şimdiki eyalet meclisi gibi meclisi var. O mecliste karar veriyor. Merkeze danışmadan yapıyor bunu. Dolayısıyla o zamanki bir valinin mesela ordusu var. Muaviye'nin ordusu var mesela. Sadece Ömer bin Kattab işte mesela 10 yıl içinde Hazar denizine kadar ulaşacaksın diye talimat vermiş. Oturmuş yerine. 10 yıl içinde o Hazar denizine gidiyor O aradaki operasyonları haber bile vermiyor ona Vali o zamanki vali böyle Daha donanımlı daha yetkili bir valim. Şimdi Ali bin Ebi Talip Bir sorunla karşı karşıya Nedir o hala beyat etmeyen var Ve bu beyat etmeyenlerden biri de Şam valisi Bu ne demek Her an Ali bin Ebi Talip Hilafetine karşı bir operasyonla karşılaşacak. Liderliği tehlikede anlamında bir iş yapması mümkün değil. Ali bin Ebi Talip radıyallahu an. uyarıcılar göndermiş. E, Muaviye de cevap olarak katiller içinde bulunduğu sürece beyat edemem sana demiş. İmanım gereği beyat edemem demiş. Lakin kardeşler asla Ali'nin liderliğine itiraz yok. Katillerin bulunmasına itiraz var. Bunun adı fitnedir. Neresinden tutsan elinde kalıyor. Şu kağıdın tamamı ıslandıktan sonra neresinden tutsan orası yırtılır. Fitne demek bütün zamanı ve mekanı kaosun kaplaması demek. O kaos ortamında Sübhanallah diyerek kurtulamıyorsun. Allah Teala'nın planı tecelli edecek, kazananlar olacak, kaybedenler olacak. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh küfeden, Küfe Irak'ı temsil ediyor o zaman. Yüz bin kişiden daha kalabalık bir orduyla Şam'ın üzerine yürüdü. Muaviye bunun üzerine hazırlık yaptı. Bu arada kardeşler Allah'ın tecellisine bakınız. Ali e, Şam e, valisi Muaviye bana beyat etmiyor. Ne düşünüyorsunuz diye kamuoyu yoklaması yapmış Irak'ta. Kamuoyu yoklaması yapmış. Bu kamuoyu yoklamasında enteresan bir sonuç çıkmış. Ali Yüzlerce görüşün ortasında ne yapacağını şaşırmış. İnna lillahi ve inna raciun diye cevap vermiş. Herkes bir akıl veriyor. Kimi öldürelim, kimi barışalım, kimi gidelim. Aynı istişare toplantısını Muaviye yapmış Şam'da. Cevap olarak sen emirimizsin, emret yapalım demişler. O da Allah'u Ekber herkes yola çıksın demiş. Osman'ın intikamını alacağız. Şimdi bir tarafta ölümüne ki... Ee, Muaviye'nin 60 bin kişilik ordusu var Ali'nin 100 bin kişilik Büyük bir ordusu var ama 60 bin gönüllü bağlısı var Muaviye'nin Ali'nin de 100 bin fitne dinamiti Var elinde Iraklılar O operasyondan beri Bir araya gelmeye Muktedir olamamış Hiçbir liderin arkasında 3 gün üst üste durmamış Bir millet Şam'da hep huzur içerisinde Yaşamış Bu Muaviye pozisyonundan beri O kalitede bir hayat standartı Yakalamış bir millet böyle ırkların coğrafyaların e, Siyasete etkisi var mı yok mu Üzerinde belki bir sosyolojik araştırma Yapılırsa önemli bir ipucu Olarak bunu değerlendirebiliriz Kardeşler Burada Ali bin Ebi Talip Radıyallahu anh 100 bin kişilik orduyla Muaviye ile savaşmak için yola çıktı Muaviye yabancı biri değil vahiy katibi Kur'an indiğinde onu yazan katiplerden birisi o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalarından ve ümmeti Muhammed'in en büyük iki halifesi olan Ömer'in onayıyla hilafet makamının onayıyla Şam valiliği yapmış büyük fetihlerde imzası var büyük operasyonlarda imzası var ama fitne gelmiş. ümmeti Muhammed'in halifesi öldürülmüş. Bu halifeyi öldürenler yönetime adeta el koymuşlar. Yönetimi blok etmişler. Muaviye kendisini bu kaos ortamında katillerden hesap sormaya yetkili birisi olarak görüyor. Ali bin Nebi Talip'te asıl operasyonu yürütmesi gereken kendisinin olduğunu ona itaat etmesi gerektiğini düşünüyor. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh 100 bin kişilik orduyla e, Şam'a giderken Ali e, Muaviye de o tarafa doğru geliyor Fırat Nehri'nin kenarında Sıffin diye bir köyde iki ordu buluşuyorlar e, iki buçuk ay kadar bir zaman orada savaşılıyor kaç kişinin orada öldüğünü ve münafıkların ne kadar bayram ettiğini Allah'tan başka bilen yok tabi çünkü bu yüz bin kişiden Geri 30-40 bin kişi dönmüş sadece. Öbür taraftan ne kadar kayıp var onu Allah biliyor sadece. Böyle bir enteresan bir garip iki kardeş birbirini vuruyorlar. Ve daha enteresanı kardeşler. Şimdi cesetler yığılıyor. Bir taraf ilan ediyor. Cenazeler çoğaldı. Ara veriyorlar. Cenazeleri hep beraber kılıyorlar. Cepheler dağılıyor tekrar. Cenaze kıldıktan sonra tekrar savaşmaya devam ediyorlar. E, cenaze hak çünkü. Buna da enteresan. Kardeşlikten de taviz vermiyorlar Bu arada kardeşler Şimdi 1400 sene sonra gelip Ali bu işte haklıydı zaten demek Çok kolay Muavi haklıydı demek çok kolay Neden Biz asırlar sonra bir inceleme yapma imkanımız oldu Yatak odalarında Oturma odalarında Televizyon belgesellerinde inceledik biz bunları Ama Ama bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Ali ile Muaviye Radıyallahu Anhuma karşı karşıya gelip savaştıklarında 10 bin sahabi sağdı. Bu sahabeden sadece 25 tanesi fiilen bu savaşlara katıldı. 25 tanesinin ismi biliniyor. Biz bunu ismi bilinmeyenlerle beraber yüze çıkaralım. Ali, Ebu Talib, Ali, ee, Muaviye, Talha, Zübeyir, Ayşe, bu isimler, yani bu isimler toplam 100 kişi değiller. 9 bin, 900 tane isim, sahabi oldukları halde ve Kabarık isimler var onlar. Asab-ı Kiram'ın büyükleri var. Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Öber, Ebu Hureyre, Numan ibn Beşir böyle büyük isimler ya yani Asab-ı Kiram'ın. Ilk zamanda Müslüman olmuş. Abdullah ibn Mesud 7. Müslüman mesela. Ama 9100 tanesi işte 10.000 dediysek eğer 9100 tanesi bunu katınılmaması gereken bir fitne olarak görmüşler. Şimdi Şöyle bir soru var Abdullah İbni Mesud Abdullah İbni Ömer Veya Ebu Hureyre Enes İbni Malik Peygamberin kucağında büyümüş çocuk Ali'nin yüzde yüz Haklı olduğuna inanacak da Medine'de oturup hurma bahçesinde Hurma mı devşirecek zannediyorsun sen Sahabe mantığında Haklı olduğunu inandığın bir yerde Susmak mümkün mü Hadi bir sahabi, hadi Enes İbni Malik olsun, hadi sadece Abdullah İbni Mesut olsun, binlerce sahabi Ali'yi de desteksiz bırakmışlar, Muaviye'yi de desteksiz bırakmışlar. Bu destek, destek vermeyişleri fitne bu. Cihat değil yaptığınız mantığından kaynaklanıyor. Sadece sadece Ammar İbni Yasir radıyallahu anh şehit olduğunda Hazreti Ali'nin tarafında bir miktar işler değişmiş. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haksız bir taraf Seni öldürecek bir gün Demiş ona zamanında O gün sadece Muaviye'nin haksız tarafı Temsil ettiği anlaşılmış Bunun dışında ashab-ı kiram Kimin haklı kimin haksız olduğuna Karar vermemişler Asırlar sonra gelip Müslümanların Sanki Sanki o gün oradaymışlar, gözlemci raporlarını okumuşlar gibi filanca haklıydı, filanca haksızdı diye karıştırmaları sadece Allah'ın ellerini bulaştırmadıkları kana dillerini bulaştırmaktır. Başka hiçbir yararı yoktur. Kardeşler burada biz bu Sıffin Savaşı'nda kendimize bir pay çıkarmamız lazım. Şimdi filan yerde iki aile kavga ediyor da bunu garipsiyoruz. İpin ucu zamanında salınması halinde iki sahabi bile olsan savaşırsın. Onun için fitneye kökünden engel olmak lazım. Zaten bu işin yorumunu yapanlar Ali bin Ebi Talib radıyallahu anı başkenti Medine-i Münevvereden Küfe'ye taşımasını asıl engel olarak gördüler, görüyorlar. Yani Medine'nin heybeti yerine Küfenin laçka ortamına sığındı Hazreti Ali. Bu bir taktik hatasıydı. Gerçi ashab-ı kiram çok rica etmişler. Bu başkenti buradan taşıma. Peygamberin feyzini kaybedersin diye rica etmişler. O da onun bunun haberini beklemektense olaylara orada hakim olayım gibi bir cevap vermiş. Ama sonra anlaşıldı ki Medine'den idare etseydi, Medine'nin gücü, Medine'nin manevi havası ve Medine'ye olan bağlılık, çok daha fazla onun lehine olacaktı. Kardeşler Amr ibn-i o da ashab kiramdan o da fetih ehlinden, fetih komutanlarından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği sahabeden birisi Amr ibn-i Ali ile Muaviye radıyallahu anhümanın savaşından bir yolla kurtulma hilesi yapmış. Bir gün Musafı kaldırmış bu şekilde Savaş meydanı Çünkü akşam olunca musaf okuyorlar Haberleri izlemiyorlar Akşam olunca Musa yanlarında musafları var Musafları Abdestleri her şeyleri devam ediyor Musafı kaldırmış yani Kur'an hürmetine barışalım Kavga etmeyelim demişler Her iki tarafta büyük zayiat verdiği için tamam denmiş Ne yapacağız demişler Ya bir hakem oluşsun demişler Hakemle ee, Bu işi bitirelim demişler Derken Sıffin savaşı bu şekilde yani kardeşlik ve Kur'an'ın himayesine sığınılarak sona ermiş burada tarih yalanlarından birisi vardır bu hakemlik olayı diye bir olay karıştırılır güya Amr ibn-i hile yaptı öbür tarafı kandırdı falan. böyle bir şey yok Hz. Ali Efendimiz de e, Muaviye radıyallahu anh ta, e, hakem yapalım ve hakem tayin edelim dediler hakemlerin Ebu Musa eleşari ile Amr bin Las, ikisi de sahabi büyük sahabi İkisi de e, Hakemlik olarak bir şeyler Konuştular ama Bunu uygulayamadılar Dolayısıyla neticede Bu böyle sönsün gitsin dediler Küfe de Ali halife olsun Şam'da Valiliği devam etsin Muaviyenin kimse kimseye karışmasın O şekilde devam etti Hicretin 36. Senesi bittiği zamanda Kardeşler Ali'nin liderliği ve imtihanı bundan sonra başladı. Ali radıyallahu anh geri döndüğünde değişik bir Müslüman kitlesiyle karşılaştı. Kufeliler Ali'ye dediler ki seninle biz Allah için savaşa girdik. Sen orada Ebu Musa el-Eşari'yi hakem tayin ettin. Onun vereceği hükme razı oldun. Sen kafir oldun dediler. Nereden kafir oldum dedi. Karar ancak Allah verir. Hükmü Allah verir. Sen Allah'ın vereceği hükmü iki insana teslim etsin. Kafirsin sana itaat etmeyiz dediler. Etmeyin eylemeyin filan 15 bin kişi bunlar. 15 bin kişi. Ali'nin bir ay önce önünde can veren adamlar. Şimdi Ali'nin karşısına dikildiler. Ve harici dediğimiz bir grup yani radikal gruplar ortaya çıktılar ee, çok uğraştı anh, onların bu hatasını düzeltmek için sonunda onlarla savaşmaktan başka bir şey kalamadı birkaç bin kişide onlardan öldürmek zorunda kaldı çünkü adamlar e, bir şey iddia ediyorlar Ali kafir oldu Muaviye kafir oldu Ebu Musa kafir oldu Hamr bin i Nas kafir oldu bunları müslüman yapmamız lazım. Biraz sonra enteresan bir örnek göreceğiz. Adamlar bunlar o ilk isyancılar gibi, Osman'ı öldürenler gibi değil. Takva adamlar bunlar. Ama Ali'den daha Müslüman. Muaviye'den daha Müslüman. Ebu Musa'dan daha takva. Gün görmemiş, dün Müslüman olmuş. Bugün Ali'ye din öğretiyor. Bu şimdi de maalesef benzer kitlelerle karşılaşıyoruz. Filanca Millet kafir filanca tarikat kafir Filanca cemaat dinden değil Diyenler dedeleri var bunların Yani geçmişten gelen bir bağları var ilk değil hiçbir fitne ilk değil Zaten her fitnede Kabil'in geninden bir damla var Ama Allah kimi koruyorsa koruyor ayrı bir konu Kardeşler Ali radıyallahu an başka bir fitneyle kaldı. Bu haricilerle Savaştı kurtuldu Sonra 2000 kişilik Bir grup Ali radıyallahu anı bir gün karşısına çıktılar. Sen biliyor musun dediler. Neyi biliyor muyum? Sen ilahsın dediler. Susun cahiller ne diyorsunuz demeye kalmadı. İlahımız ilahımız diye önünde secde etmeye başladılar. Radıyallahu an o gün sabırlıydı herhalde. Bunlara defolun gidin sizinle yarın görüşürüm dedi. Öbür gün bunlara bir elçi göndermiş. Bakın akıllandılar mı diye. Adamlar azıtmış Ağzıtmış. Büyük bir çukur kazın demiş. Büyük bir çukur kazmışlar. Ateş doldurtmuş. Hepsini atın yakın bunların demiş. Bin kişiyi de o şekilde yakmış. Dört yıl sekiz ay. Dört bin sekiz yüz fitneyle uğraşmış adeta. Büyüklük böyle kardeşler. Sen dağın ne kadar büyükse o kadar kar verecek Allah. Hiç çaresi yok. Yani ben küçük dağım küçük kar istiyorum diyemiyorsun. Dağı da Allah yaratıyor. Karını da o veriyor. Bu da korkunç bir fitne olmuş. Yani bu Ali'nin şiyası deniyor bunlara Ali'nin taraftarları işi azıtmışlar Şimdi birileri Ali'ye kafir diyor Onlarla uğraşıyor Birileri de sen ilahımızsın diyor Bu sefer İbni Abbas onun en büyük destekçisi Yanlış yaptın demiş Hadisi şerif var insan yakmak yasak demiş Sen niye yaktın bunları Yani yapsa olur yapmasa olmaz Bin bir fitneyle böyle Yoğrulmuş bir hayat Radıyallahu anh Kardeşler bu hariciler Hazreti Ali radıyallahu anh Onların toplu bir temizlik Yaptıktan sonra Bunu içlerine sindiremediler Hicretin 39. senesinde Ali radıyallahu anh Hilafetinin de 5. yılı içerisindeyken Mekke'de üç harici buluştular Dediler ki biz Haccımızı yaptık Kur'an okuyoruz Kurban da kesiyoruz Sadaka da veriyoruz Gene cennete girip girmeyeceğimiz belli değil Gelin Allah'a yaklaşacak Cennete kesin girecek bir iş yapalım e Ne yapalım ne edelim Kararlaştırmışlar Biri demiş ki ben Ali'yi öldüreyim Cennete gireyim Öbürü de ben de Muavi'yi öldüreyim Öbürü ben de Amr bin As'ı öldüreyim Cennete gireyim demiş Yani Ali'yi öldürüp cennete girecek adam Radikal kafa ya şimdi, şimdi Yeryüzünde en kötü adam Resulullah sallallahu aleyhi ve damadını ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ali bendendir. Ben beni kim seviyorsa Ali'yi de sevsin dediği adamı Allah rızası için öldürecekler. Bir gün tayin etmişler. O gün biri Mısır valisi, biri Şam valisi, biri Küfe'de Ümmeti Muhammed'in halifesi. Üçü de sabah namazında öldürecekler üstelik. Çok büyük bir şehadet. Nasip olacak ki onlara. Onlar da sabah namazına gidecekler. Öldürecekler. İbn-i Mülcim denen bir melhun, habis sabah namazından çıkıp evine geldiği bir esna evinden camiye gelirken mescidin kapısında zehirlediği kılıcıyla Hazreti Ali'nin kafasına vurdu. Hazreti Ali'nin kemiği yarıldı. Zehirlendi. İki buçuk gün kadar o haliyle yaşadı. Hazreti Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh bu şekilde şehadetle o muhteşem hayatını sonlandırdı. İlk Müslüman çocuktu. Hicrette ölüm yatağına yatmıştı. Küfede de şehadet yatağına yattı. Hariciler, o zamanki radikaller o kadar güçlü bir ağ salmışlar ki Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın cesedini gizlemek zorunda kaldı çocukları. Gizlediler, cesedi gizlendi. Filan yerde gömülüş, onun için beş on yerde Ali cesedi vardır. Bu matemler filan tutuluyor ya, yani bunlar e, her yerde olabilir. Biri Küfede filan yerde filan. Nerede olduğu o zaman gizliydi. Sonra rüyalarla filan hep rüya çıktı. Ali'nin cesedinin nerede olduğu hala belli değil. Kardeşler, hepimize ders olması açısından insan bir kere. Şeytana kendini kaptırdı mı nasıl rezil, rusvai olacağını bakın bir örnek olarak hep beraber görelim. Şöyle bir tarihi tespit var. Bu İbn Mülcim denen lain habis Resulullah'ın damadını zehirli kılıçla öldüren bu adam yakalandı, kaçamadı. Yani kaçmaya da niyet yoktu zaten. Şahadete geldi adam. Bunu Ali radıyallahu anha ne yapalım dediler. Ben yaşarsam bana bırakın dedi. Ben yaşamazsam Allah'ın emridir kısas edin öldürün dedi. Üç gün üzerine Hazreti Ali Efendimiz şehit düşünce bunu yakaladılar. Bu öldürüleceğini anladı. Zikir yapıyor şimdi. La ilahe illallah la ilahe illallah diyor. Şehhalete gidiyor ya. Çok büyük bir iş becermiş. o arada bunun kollarını kesmişler. İntikam olsun diye. Yapmayın etmeyin dememiş. O arada zikir yapıyor. Bu zikri la ilahe illallah diyor. E, zikri oradakilerin canını sıkmış Yani ceza verecekler buna Biri demiş ki kesin şunun dilini Demiş Bu sefer ağlamaya başlamış Allah'ınızı seviyorsanız yapmayın demiş Korktun mu demişler Hayır demiş ondan sonra yaşadığım bir kaç dakikayı zikirsiz Nasıl geçireceğim ben demiş Biz zannediyoruz ki Serseri Kafirden olur Aklı başında olmaz, bir cemaate bağlı olmazsan Müslümandan da serseri olur. Bu da Müslüman işte. Raşit bir halifeyi, cennette müjdelenmiş bir adamı öldürüyor. Ondan sonra da tevhidsiz kelimeyi zik zikirsiz bir dakika yaşarım diye korkuyor. Yani elini koparmışlar, kan kaybından gidecek, öyle bir derdi yok. Zikirden geri kalırım diye derdi var ama. Bu sebeple, mümin, cemaatsiz, böyle küçük kliklere mahkum bir hayat yaşadığı zaman e, kendi kendini de rezil edebilir dinini de berbat edebilir bunlar dinine de berbatlık verdiler şimdi burada kardeşler biz ashab-ı kiram konusunu tekrar görüşmemiz lazım neden çünkü on bine yakın sahabinin ortasında Osman öldürüldü Ali öldürüldü Ammar öldürüldü Abdullah ibn i Habbab öldürüldü. Çok büyük katliamlar yapıldı. Burada ashab-ı kiramın fiilen bu fitneye katılan Ali'nin, Muaviye'nin tarafında Talha'nın tarafında katılanları biraz önce zikrettiğimiz gibi 25 kişiden fazla değil. Hasan Basri gibi bazıları bunu 40'a kadar çıkarıyorlar. Arıyorlar kaç isim katılmış. Ama 100 kişi hiç değil binlerce sahabi on bine yakın sahabi bunu fitne görüp katılmamışlar bu olaya burada fitne görüp katılmayanlar suçludur diyemeyiz neden çünkü fitne olmayı yani bir tarafa destek vermeyi engelleyecek ipuçları var ortada fitne bu zaten neresinden tutsan tutulmuyor Ali'nin karşısına çıkanlar mantıksız bir şekilde çıkmadılar. Mesela sen Ebu Musa el-Aşari'nin hakem olmasını kabul ettin. Allah'ın hükmünü kullara verdin diyen adam ayet okudu. İnil hükmü illa dedi. Ali de ona cevap olarak doğru bir sözü batıl bir mantıkla kullanıyorsun dedi. Yani insan bir fitneye düşeceği zaman Allah bir fitne takdir ettiği zaman onun Küçük sebeplerine düşmemeni istiyor Küçük kılcal damarlarına yakalandın mı O fitnenin büyüğüne düşeceksin Çare yok Cemaatinden ayrılmayacaksın Aksi takdirde Ali de olsan Ali de olsan Muaviye de olsan Hiçbir işe yaramıyor Kurtulamıyorsun Kardeşler Burada Biz Ali bin Ebi Talip Radıyallahu anhın şehadetinden kendimize ders çıkarmak zorundayız. Önce ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onunla ilgili bazı hadis şeriflerini hatırlatmak istiyorum. Vakit çok ilerledi, ee, özellikle e, vakitten tasarruf etmek için Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği diğer hadis kitaplarında da olan meşhur bir hadis şerif var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye çıkarken Medine-i Münevvere'ye e, vekil olarak yani Mesci-i imam olarak Ali'yi bırakmış. Efendimiz de giderken ya Resulullah demiş. Karılarla çocuklarının arasında bıraktım beni demiş. Yani cihattan geri kalmak gibi görmüş bunu. Efendimiz de dönmüş. Buyurmuş ki Ali. Sen benim katımda Musa'nın yanındaki Harun gibi olmak istemez misin demiş. Benden sonra peygamber yok ama sen benim Harun'umsun demiş Bir insan Resulullah'a bu kadar yakın olabilir Sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Ali bin Ebi Talib'e söylediği Bir başka sözü Bu da Müslim'de Tirmiz'de ve Ahmet bin Hanbel'den Naklediyorum Buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye hitaben Seni seven Mümindir seni sevmeyen de buyurmuş Bitti Bu kıyamete kadar geçerli Ama önümüzdeki 10 yıl içinde seni seven deseydi Şimdi biz bu hadise muhatap olmayacaktık Yine bir hadisi şerifte Hayber fethinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yarın Bu sancağı birisine vereceğim O Allah'ı seviyor Allah da onu seviyor Haberiniz olsun demiş Ertesi günde sancağı Ali'ye vermiş. Böylece biz Müslüm'ün rivayet ettiği bu hadisten ne anlıyoruz? Ali bin Ebi Talib'i Allah'ın ve peygamberinin sevdiği kesin. Bu sevgiden dolayı zaten cennette müjdelenmiş. Cennet müjdesiyle hayatta e, şereflenmiş. Kardeşler burada bizim için birinci ders nedir? Bütün bunlar Ali'nin başına gelmiş şeyler Ali Büyük bir dağ İşte vasıflarını sayıyoruz Cennetle müjdelenmiş bir insan Peygamber damadı Ama Müslüman Allah'a yakınlığını büyüttükçe Fitnesi imtihanı da büyüyecek bunu bilmelidir Beş çocuğun Olsun istiyorsan Beş kapasitelik sabır kullanman lazım Beş hafız çocuk babası istiyorsan Beş kere doğup büyümeye Razı olman lazım Bir hafız çocuk bir alim yeter Diyorsan bir meşakkat istiyorsun Demektir İstediğin kadarının Sınavını yapacak Allah Aliler Osmanlar Muaviyeler çok şey istediler Allah'tan Çok istediler Cennete girmek de yetmedi onlara Arşın gölgesini istediler Bedelleri de büyük oldu Faturaları öderken mızmız mız etmediler ama Yılıp kaçmadılar Vazgeçmediler Sonuna kadar imtihanın Sabrettiler İkinci gerçek kardeşler Bizim mantığımızla Ölçüldüğünde Ali bin Ebi Talib'in Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'e olan yakınlığı Ondan almış olduğu dualar Onun damadı olması gibi şeyler Tekkesinde oturup Müritlerine zikir tavsiye eden Bir şeyh efendi olmasını gerektiriyordu Halbuki bu yakınlık Başına bela oldu onun Sevgide de bela oldu Düşmanlıkta da bela oldu Bizim anlayışımıza göre Hoca efendinin çocuğu Gül gibi yaşar Şeyh efendinin akrabası otomatik cennete girer Şeyh'e alınan arabadan Olanda alınır zaten Biz böyle düşünüyoruz Ashab-ı kiramda böyle olmadı. Onun için Ali bin Ebi Talip şehadet servetini içeceği anlarda iki buçuk gün kadar yaşadı. Hasan'a vekalet veriyon değil mi dediler. Yetmedim mi size ben dedi. Yetmedim mi size dedi. Yani oğlum benim yerim halife olsun demedi. Onun için Hasan bin Ali radıyallahu anh yani efendimizin torunu üzerine hilafet yükü binince gitti Muaviye'ye teslim etti bunu. Ben babam bana zaten vermemişti dedi. senin böylece Muaviye Ümmeti Muhammed'in ittifakıyla halife oldu. Yani burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalığının da bedeli var. Evet cennette bu bedelin keyfi sürülecek. Ama dünyada bedel olarak Ali bunu ödedi. Ashere-i mübeşşerden peygambere en yakın olandı. En çok sıkıntıyı o çekti. 4 sene 8 ay güya halife olarak bulundu. E bir gün oturup yani bizim deyimlerimizde bir akşam kahvesi içemedi. Böyle bir şeyi Allah ona nasip etmedi. Üçüncü gerçek kardeşler <gülüyor> sahabi olsan Kur'an-ı Kerim Rıdvan beyatına katılanlar için Rıdvan beyatı olarak isimlendirilen beyat için radıyallahu anhum ve radu onlar Allah'tan memnun, Allah onlardan memnun gibi müthiş bir tablo sergiliyor. Ya Allah'ın rızasını Kur'an'la sabit bir şekilde almışlar. Cennetle müjdelenmişler. Allah için cihad etmişler. Lakin iç fitneden kurtulmak yok kardeşler. Velev sahabi ol. Velev sahabi ol. Ömer de bu fitneden bıkmıştı zaten. Bıktım bunlardan, bunlar da benden bıktı. Al beni ya Rabbi demişti. Ümmeti Muhammed'in Dertleriyle ilgileneceksen Ali bile olsan Razı olacaksın bu kadere Sadece öyle oy alıp Veyahut da dernek kurup başkan seçilmekle Değil bu işler Başkan olmak sakalın dökülecek beyazlayacak demek Genç yaşta ihtiyarlayacaksın demek Velev ki sen Yüz binlerce sahabinin başına geç Hayır etmiyor Yüz binlerce iyi Müslümanın Tabinin başına bile geçsen Ümmetin başına geçmek İnsanların başına geçmek büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bile yordu kardeşler. Müşriklerden yorulmadığı kadar Medine'de, mescidinde yoruldu. Kabul et ki sen peygamber oldun. Kabul et ki ulul azim peygamberlerden birisin. Ya karın gelecek sana ben sana iman etmiyorum diyerek çıldırtacak seni ya da senin hanımına zina etti diye iftira edilecek sen çıldıracaksın. İnsanla uğraşmak, telefonla, telsizle, masa başında internetten idare etmek demek değildir. Ali'den bu dersi çıkarmamız lazım. Bize göre bir mesela bu olayları bilmeyen birisine, peygamberin damadı ve bu hadisi şeriflerle müjdelenmiş bir Ali tablosu çiz desek. Nasıl bir tablo çizer? Peygamberin ölümünden sonra geniş minderlerde oturuyor, Gelen elini öpüyor Bana dua et peygamberin akrabasısın sen diyor Böyle birini bekliyorduk Bir gün kendi çocuklarını öpmeye bile vakit bulamadı 32 çocuğuyla bir araya gelmeye vakti olmadı hiç Neden? Çünkü bu ümmetin derdi bitmez bir derttir Sosyal dertleri, siyasi dertleri, dış dertleri Bunlarla uğraşacak adam ümmetin başına geçebilir Geçmelidir Sabır gücü olan bir adam ümmetin başına geçmelidir. Burada kardeşler <gülüyor> bir önemli olay daha var. O da nedir? Ali bin Ebi Talib radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in damadıydı. Men kuntu mevlahu fe aliyun mevlahu dedi efendimiz. Kimin velisi bensem Ali de velisidir onun. Bitti. Ben sana bağlıyım ya Resulallah ama Ali ile alakam yok diyemezsin. Şart böyle. İman bu. Lakin kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gücü Ali'ye intikal etmedi. Bir sürü insan karşısına dikildi. Benzer bir olay Efendimizin sağlığında olsa Muaviye ben sana beyat etmiyorum diyemezdi. Dolayısıyla bir liderin gücünü devralmak mümkün değil. Sen güçlüysen o gücün yerine oturursun. Lider gidince gücü gider. Ebu Bekir'de de böyle oldu. Ömer'de de böyle oldu. Osman'da da böyle oldu. Zaten Ebu Bekir'e bir puan düşük geçti o lider. Liderlik gücü. Ömer'e iki puan düşük geçti. Osman'a üç puan. Ali'ye dört puan düşük geçti. Yani bir makamın büyüklüğüne baktığın zaman... O makamın içini dolduracak kimliğin varsa sen orada durursun. Ali gibi bir birisi, Ali, Ali bu, Ali. Bir benzeri yok. Ali bu. Ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir. Denen adam Allah'ın sevdiği birisi, Ashare-i Mübeşşere'den birisi. Lakin Resulullah'ın makamında onun gücü kadar güç kullanamadı. Bu çok önemli bir nokta. ...bize ders olarak lazım bu... ...yani filanca hoca efendi... ...medresesini idare ediyordu... ...her şey tıkırında yürüyor... ...öldü bıraktı... ...yerine geçti... ...onun çapında birisi ise o öyle devam eder... ...siyasette böyle... ...bir köy muhtarlığı bile böyle... ...dernek de böyle... ...bu bir gerçektir ki... ...Allah ondan razı olsun... Ali bin Ebi Talib'in üzerinden bu gerçeği görüyoruz biz. Hadi başka biri olsa, mesela filan Şeyhülislam, filan Şeyh Efendi gitti de, onun yerine gelen filan vekili bu işi yürütemedi desek, neyse o adamın ne olduğu belli değildi zaten deriz. Ali'nin ne olduğu belli. Makam da belli. Makam da belli. Hilafet makamı, Resulullah'ın vekalet makamı. Koltuk, Resulullah'ın koltuğu. Ali de belli. Koltuk da belli. Ama Resulullah'ın doldurduğu o azameti Ebu Bekir bir eksik doldurmuştu Ömer daha bir eksik doldurdu Osman biraz daha eksik Ali biraz daha eksik Hasan dolduramayacağını anladı Hüseyin'i doğradılar gittiler Doldurmaya vakit bile bırakmadılar Muaviye dolduramadı e Aşağı gelinceye kadar kaç yüz puan düştü bu koltuk Bundan kendimize ciddi bir ders çıkarmamız gerekiyor bir önemli husus daha kardeşler. <gülüyor> Ali radıyallahu an Şam'da Muaviye'nin yanındaki 30 bin kişiyi bulsa bu fitnelerle karşılaşmazdı. 30 bin sağlam adam yeterdi ona. 10 tane sağlam adam yanında bulamadı. Seviyoruz seni dediler, ilahımızsın dediler, o onları öldürdü bu sefer. Seni seviyoruz dediler, 2 gün sonra sen dinden çıktın dediler. İstikrarsız bir, Sistemle karşılaştı İstikrarı olmayan Sözüne güvenilmeyen bir halkla karşı İtekim oğlu Hüseyin Radıyallahu anh cennet gençlerinin Efendisi Medine'den Kufe'ye gittiğinde işte 20 bin kişilik Bir mektup üzerine gitti o Kerbela denen yere Gel başımızdasın Seni biz e, ümmetin başı yapacağız Dediler o zaman sahabenin Büyükleri ona dediler ki bak Hüseyin Babanı da böyle çağırdılar. Yüzüstü bıraktılar. Müslüman bir delikten bir defa geçer. Bir daha gitme şu rahat ettiler. Benim de davet edildiğim yere giderim. Allah yolunda geri kalmam dedi. Gitti gidiş o gidiş oldu. Bir delikten ikinci defa oğlu geçti. Burada kardeşler. Ümmeti Muhammed'in. Gördüğü en büyük zararlardan biri. Liderlerinin yalnız bırakılma hastalığıdır. Eğer. Ali bin Ebi Talip yalnız bırakılmasaydı 1-2 yıl içinde bu operasyonların hepsi bitecekti. Ama Ali'nin yalnız bırakılacağı belliydi. Çünkü Medine'yi terk etmesi onun için stratejik bir hataydı. Bir sonuç bilgisi olarak kardeşler biz bugün Ali bin Ebi Talip'le ne bağlantımız var? Bir imanımızdan dolayı onu seviyoruz. Ali'yi biz Sevmesek Resulullah bizi sevmez diye seviyoruz. İster haklı olsun ister haksız olsun kimseyi onun hakkı hukuku ilgilendirmiyor. Bu mahkeme mahşerde kurulacak bir daha. Bundan önce şahitlik yapacak halimiz de yok bizim. Şahitler o zaman yaşıyorlardı. Yani biz de tarihten bunu okuduk diye şahit olarak mı çağrılacağız mahşer yerine? Hayır. Biz Ali'yi severiz sevdiğimiz içinde Allah bize sevap yazacak diye düşünürüz çünkü neden Ali'yi sevmen mümindir dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevmesek münafık oluruz diye korkarız lakin Ali'yi sevmek başkalarına düşmanlık yapmak değildir Ali'yi severim Ali'yi çok severim insan kadar severim Ali'nin düşmanlarını sevdiğimi sevmediğimi de açıklamam gerekmez ama düşmanlık yapacak belge de yok elimizde. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haksız taraf öldürecek ammare diyor. Kafir taraf öldürecek demiyor. Dolayısıyla öbür tarafın iki kardeşten biri olduğunu kabul ediyor. Nitekim Ali radıyallahu anh sıfrindeki savaşın mola verdiği esnalardan birisinde askerleri ee, Muaviye'nin adamların da su içeceği yeri engellemişler Onlar da Ali'ye haber salmışlar Adamların suyumuzu engelliyor Abi Kendileri daha önce yapmışlar da öyle Suyumuzu engelliyor demiş Ali çağırmış onları Suyu niye engelliyorsunuz demiş Onlar bizimle savaşan kardeşlerimizdirler Suyu içsinler demiş Fazilet budur Yani o bile onları kafir Düşman görmüyor Hakkın ortaya çıkması için. Biri diyor ki bu taktikle sen ümmeti Muhammed'in içine düşmansızdırdın diyor. Öbürü diyor ki bunlarla uğraşırsak düşman sayısı çoğalır. Nitekim kardeşler biz Ali'yi sevmezsek imanımız tehlikeye girer diye inanıyoruz. Ali'yi sevmek zorunlu. İlk Müslüman çocuk. Resulullah'ın hicret gecesi ölüm yatağına yatan delikanlı. Hayber'de Allah'ın ve Peygamber'in sevdiğine peygamberin şahit ettiği insan. Biz onu seviyoruz. İmanımız gereği seviyoruz. Lakin filancayı ve başka sahabiyi sevmiyorum diyemem. Çünkü o gün Ali ile beraber olmayan on bine yakın sahabi vardı. On bin sahabi insanın karşısına alması akıl değil. Uğraşılmaz o kadar sahabiyle kıyamet günü. Bir insanı sevmemek belki mümkündür. Yani kalbim benim bunu sevdirmiyor bana engel oluyor diyebilir Bunu ilan etmek doğru değil yalnız. Birini seveceğim diye öbürüne düşmanlık yapmak da doğru bir hareket değil. Allah'tan ümmeti Muhammed'in o zor günlerinde ümmeti Muhammed adına ortaya çıkıp bir şeyler yapmaya çalışan iştahatında hata ettiği için belki yanlış yapan ama ve doğru yapmaya çalıştığı için doğru yapan her birine Allah'tan rahmetler mağfiretler diliyoruz. Bizi de ümmetimizi de bu tip bataklıklarla bir daha imtihan etmemesini Rabbimizden niyaz ederiz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.